Önce sağlığa hoş geldiniz. Bugün yine özel programlarımızdan birini yapacağız. Biliyorsunuz dün 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'ydü. Bizim konumuzda kadının durumu olacak. Bu programı böyle biraz kadın kadına yapmak istedik. Ondan dolayı Profesör Doktor Selim Badur programımızda bulunmayacak ee, ve e, şu anda radyo tarafında Feryal, e, Ben programı hazırlayan olarak Doktor Ayşegül ve e, konuğumuzla birlikte e, programı yürüteceğiz. E, konuğumuzu tanıtmak isterim size. E, tabii. Kadına şiddetle mücadele dediğimizde ilk akla gelen bir platform var. Bizim konumuzda oraya emek harcayan kadınlardan kadın cinayetlerini durduracağız platformu Kadın Meclisleri. Oradan temsilci olarak Nurşen İnal bizimle olacak. Bir yılda neler yapıldı? Kadının durumu nereden nereye geldi? Çok mu iyi oldu? diye e, konuşacağız ama e, programı tanıtırken de şunu yazmıştım dert çok soru çok diye aslında 2021 e, kadın açısından e, her senenin çok parlak olmasını isteriz e, kadınlar açısından ama tabii ki e, bu gerçekleşemedi nedenlerini e, irdeleyeceğiz kadın cinayetlerini durduracağız diye bir motto var fakat neden kadın cinayetleri durmuyor erkek şiddeti neden e, artarak devam ediyor e, bunları e, konuşacağız e, hem de yıl sonuna yakın olduğumuz için hani bir Z raporu olacak bu program e, hemen e, Nurşen Hanıma hoş geldiniz diyorum ve sorumu da soruyorum 2021 kadınlar için nasıl bir sene oldu hoş bulduk çok teşekkür ediyorum e, bu yayında olmaktan çok mutluluk duyuyorum ee, şimdi 2020 yılın 21 yılında özellikle 25 Kasım e, Kadına Karşı Şiddet Mücadele Günü deyince hemen e, ilk refleks olarak o geliyor. E, mücadele ile geçti. Her yıl olduğu gibi, her gün olduğu gibi. 2021 yılı da kadın mücadele ile geçti. Şimdi dünyada da Türkiye'de de e, tarihsel ve köklü bir egemen e, bir sömürü düzeninde karşı karşıya kadınlar. Farklı coğrafyalarda da olsak, hep o aynı babalar, aynı sevgililer, aynı kocalar, aynı siyasi iktidarlar, aynı patronlar, kadınların kendi yaşamıyla ilgili karar almak istiyorlar. Ve bu kararlarına karşılık da bir baskı oluşturmaya çalışıyorlar. İşte şiddetin temeli buradan geliyor. O erkeklerin toplumun her alanında görülen egemenlikleri ve kadın erkek arasındaki eşitsizlik bu şiddetin nedeni zaten. Şimdi 2021 yılında hem ekonomik krizden dolayı hem de pandeminin vermiş olduğu e etkiyle e bu haksızlıklar, kadıma yönelik bu eşitsizlikler ve haksızlıklar daha da arttı. 2021 yılında zorlu bir e yıl geçti kadınlar. E kadın cinayetleri arttı, şüpheli kadın ölümleri arttı. E türlü bahanelerle ilk işten çıkartılanlar kadınlar oldu. E eğitim alanından ilk koparılanlar kadınlar oldu. Ee, emekçi kadınların, işçi kadınların o çalışma koşullarındaki o mobbingler, esnek çalışma koşulları e hayatlarıyla ilgili yükleri daha da arttırdı. Hem evde hem çalışma hayatında. O hasta bakımı, e okuldu çocuğa bakım gibi e ev içi emekleri de iki kat arttı. Böyle bir zorlu bir 2021 dönemi geçirdik. Bütün bunlara rağmen zaten bu eşitsizliklere ve şiddete rağmen 2021 yılındaki bu pandeminin ve ekonomik de etkisiyle kat kat artmış olan bu kadın şiddetine karşı ne oldu 2021 yılında? Siyasetçiler İstanbul Sözleşmesi'nden izah gerçek. Ee, tüm bu olumsuzluklara rağmen zaten o İstanbul Sözleşmesi'ndeki tepkimizde e, bütün kamuoyu gördü kadın örgütlerinin tepkisini de. Tüm bu olumsuzluklara rağmen de artan ve mücadeleyi e, yükselten de bir kadın hareketi ve mücadelesi de var. Kadınlar e, bütün bunlara rağmen sessiz kalmadı. Haklarıyla ilgili mücadelesine devam etti. Çünkü çok e, haklı kadınlar yaşam mücadelesi veriyor kadınlar her gün bu ülke kadın cinayetleriyle uyanıyor şüpheli kadın ölümleriyle uyanıyor ee, kadınlar kendi hayatlarıyla ilgili kararları tehdit altında olmadan almak istiyor ee, istediği insanı sevmek istiyor sokaklarda artık arkasına bakmadan korkmadan yürüyebilmek istiyor ee, mutsuz olduğu şiddet gördüğü evlilikten boşanabilmek istiyor ölüm korkusu olmadan Dolayısıyla da şiddetsiz ve e, özgür ve eşit bir şekilde kadınlar yaşamak istiyor. O yüzden de çok haklı bir e, mücadeleyle devam ediyorlar. E, bütün bedellere rağmen, hayatlarını kaybetme noktasına, gelmelerine rağmen e, bundan vazgeçmiyorlar. Evet, e, bunun tabii... Çok küçük bir ekleme yapayım. Siz çok güzel özetlediniz. Ee, tacizden arındırılmış iş yerlerinde, mobbingden arındırılmış iş yerlerinde çalışmak istiyor kadınlar. Bir de maalesef o boyutta var. Tabi her konuyu biraz biraz açacağız. Ee, şimdi Covid-19 dedik son sorularımızdan biriydi. Ama alalım en başı koyalım isterseniz Covid-19'u. Ee, farklı e, boyutlarıyla tartışabiliriz. Bir evdeki kadın kadın. E, boyutu var COVID-19 döneminin. Bu kapanmayla birlikte yardımcı olan kişilerden destek alma da bitti. Daha büyüklerden destek alma da bitti. Evdeki hijyen yükü arttı. Bir sanal öğretmene dönüştü kadınlar. Ve bunun dışında da bu esnek çalışma e, evde çalışma ile birlikte işte yavaş yavaş karmaya geçiriyor orada. Hem biraz evde biraz dışarıda. Mesela orada e, hep istatistikler şunu gösteriyor. Evde çalışmayı tercih edenler kadınlar, e, ben ofise gideyim, ofiste de çalışayım diyenler erkekler. Bu da aslında ileride terfi noktalarında kadınları geri bırakacak konular. Yani e, bu Covid-19 konusunda da... E, Kadınların e, durumu nedir bu pandemide? Tabii dünyada da e, çok ciddi sorunlar var. Okullaşmadan uzaklaştı kadınlar e, evde e, uzaktan eğitimle birlikte. Ee, çocuklar okullardan alındı e, kadın olanlar Covid-19 dünyadaki yansımalarını da siz bilirsiniz çünkü hani e, kadın cinayetlerini durduracağız platformu kadın meclisleri yurt da çok yakından ilişkili e, geçen hafta da bir ödül aldınız belki ondan da kısaca bahsetmek istersiniz e, dünyada nasıl gidiyor bu Covid-19 dönemi dünyada Türkiye'de kadınlar için nasıl ilerliyor ee, sağladınlardır ee, Tıpkı tıp savaşlarda olduğu gibi, ekonomik krizlerde olduğu gibi, e, pandemi dönemlerinde, salgınlarda en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyorlar. E, bu süreçte e, kadınlar e, şiddet uygulayan erkeklerle baş başa kalmak zorunda kaldı. Pandeminin bizim platform olarak en önemli şeyi buydu. Çünkü istatistiklerimize göre, belirlerimize göre... En çok evli olduğu erkek tarafından en çok güvenli olmaları gereken evlerinde şiddet oluyor kadınlar. Şimdi o evlerle kapandı kadınlar döneminde. Şiddet uygulayan erkekle baş başa kalmak zorunda kaldılar. E, kendisi için ve çocukları için, evdeki her birey için salgımdan dolayı korktuğu için, bir bulaş tehlikesinden korktukları için de... E, şiddete karşı olan şikayetleri de ertelemek durumunda kaldılar. Ee, gidersem, şikayette bulunursam Covid döneminden dolayı yeterli şekilde cevap alamazsam, yeterli şekilde korunamazsam şiddet artar diye korktuğu için de tak raporu almaya gitmediler mesela. Şiddetle ilgili böyle bir e, çekinceleri oldu. Bir kere o şiddetle baş başa kaldılar. E, çünkü o e, evlerde o toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı o verilen e, roller var kadınlara. İşte tırnak içinde kadınlık ve erkeklik yani kadınlar şunları şunları yapar, erkekler bunları bunları yapar denilen o toplumsal roller yüklenmiş durumda kadına. Dolayısıyla da o kadının ev içindeki bazı görevleri de doğal yapması gereken görevler gibi e, kadına yüklenildi. Biraz önce söylediğiniz gibi kadın çalışıyorsa örneğin yani çalışan bir kadınsa bir kere işsiz kalmaktan. Önce kendisinin işsiz kalmasından korktu çünkü hemen kadınlar birinci sıraya alındı bu işten uzaklaştırılmada. Eğer evden çalışıyorsa hem o evdeki çocuklara öğretmen olmak durumunda kaldı hem o kocaların stresini alma psikolojisiyle aman e, sinirlenmesin, aman e, işte e, etkilenmesin diye psikolog olmak zorunda kaldılar. Ev işleri iki kat arttı. Evde oldukları için herkesin, yani hijyen bile söylediniz ya, işte 60 derece yıkanması gerekiyor gibi. Yine bu kadınlar buna e, yükleme yapıldı kadınlara. Evden çalışıyorsa da hem bunları iyi yap, hem de aynı şekilde de performans olarak da yine işinde de e, bir aksaklık olmasın Baskısıyla karşılaşıldı. Çalışmıyorsa zaten o ev içi emeği e, e, yok sayılıyor kadının. E, o anlamda bir ekonomik krizde yaşıyor kadınlar. Bugün Türkiye'de e, 36 milyon iş sahip olan e, kadın sayısında 11 milyon kadın. E, ev içiyle meşgul de işsiz bile sayılmıyor. 11 milyon kadının e, emeği görülmez halde zaten. Dolayısıyla da bir ekonomik krizde yaşıyor psikolojik krizi yanında kadınlar. E, işsiz kalma korkusu da bunu getiriyor. Çünkü ekonomik bağımsızlığı olmayan kadın şiddeti de açık oluyor. E, bizim danışma hattımız var. E, o danışma hattımıza başvuran e, kadın olayı e, zaten o cesareti bulup başvuruda bulunan e, kadın oranı yüzde on birler. Yani yüz kadının on bir tanesi bu cesareti bulup zaten ben şiddete uğruyorum diye başvuruyor. O 11 kadının da işçiliği, işte, 11 rakamındaki e, maalesef az yüzlerinin de içerisinde zaten ekonomik olarak e, mağamsızı sağlanmış kadınlar var. Onun dışındaki e, ekonomik olarak da güçsüz olan kadın zaten bunu cesaret bile bulamıyor şiddete e, başvurmayla ilgili. E, o yüzden de pandemi de çok e, ağır bir şekilde... Zaten bunlar var, ağır bir şekilde bunlar yaşandı kadınlarla ilgili. Şey, ben geçenlerde bir kitap okumuştum, Emek, Beden, Aile diye Metisayın'dan çıkmıştı Şemsa Özarla Taylan Acar'ın galiba. E, bu kitapta şöyle bir şey çok dikkatimi çekti. E, eğitimi yüksek olmayan erkekler ve üniversite mezunu ve üniversitenin üzerinde eğitim almış erkeklerin e, ev içinde içindeki e, ne kadar zamanı e, ev işine harcadığı karşılaştırılmıştı bir makalede. O kadar az ki fark. Yani e, lisans ve e, lisans üstü eğitim alan erkeğin de tavrı aslında e, bu türlü e, duruma e, eviçi emeğe farklı değil yani. Bir türlü evet, evet. hani eğitilemez bir durum var burada ee, eşitlik eminim hani o erkeklerle bir masada konuşuyor olsak e, bizden daha güzel konuşacaklarına bu konularda abi, eminim. Abi. E, ama e, hani günün sonunda e, hiçbir şey değişmiyor. E, siz bu konularda çok da emek harcamış bir insan olarak nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ya yani e, işin temeli işte o toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor İslam'ın sözleşmesinde. Ee, şimdi anayasal haklarımız var yasal haklarımız var kadın erkek eşittir anayasamızda 10. madde ne diyor kadın erkek eşittir ve bu eşitliği sağlayacak olan da e, devletin kendisi de diyor şimdi birçok anayasal haklarımız var yasalarda haklarımız var evet ama İstanbul Sözleşmesi buna ilk defa vurgu yapan sözleşmelerden biriydi o yüzden çok ümitliydi. toplumsal cinsiyet eşitliğine değiniyor ee, yani ne oluyor da o doğan çocuklar Erkek ve kız çocukları ileride değil mi? Kadın ve erkek oluyorlar. Ee, şimdi biyolojik olarak tabii ki farklılıklarımızla birlikteyiz. Ee, bu ne erkek düşmanlığı ne e, kadın veganomanlığı. Biz erkeklerle beraber aynı eşit koşullarda aynı fırsat eşitliğiyle yaşamak istiyoruz. Ee, bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Yani iş hayatında olsun, özel yaşamda olsun, kamusal alanda olsun, e Şimdi işte özgürce e, yaşamak istiyoruz. Bütün e, dert buradan kaynaklanıyor. Şimdi öyle bir e, pompalanıyor ki bu. İşte erkekler bunu yapar şunu yapar. Yani bir erkek egemen ve erk düzeni olduğu için e, buna bir direnç var tabii ki. Bu bir öğreti çünkü erkeklerin öğrendiği. O yüzden de esas bütün şiddetin temeli de buna direnç göstermek. Şimdi şiddetin e, tek e, sebebi şu oluyor. Hiçbir bahane şiddete e, bir e, neden olamaz tabii ki ama hep kadınlar kendi hayatıyla ilgili karar alma aşamasında birere şiddete oluyorlar. Yani okumak istiyorsa, eğitim alanında e, ilerlemek istiyorsa, çalışmak istiyorsa, e, bir ilişkiyi reddediyorsa ya da bir şiddet uygulandığı zaman o e, ilişkili kurmak istiyorsa, yani öznesi olduğu kendi hayatıyla ilgili karar aşamasında kadınlar e, şiddete ve e, saldırıya uğruyorlar. Bunun nedeni de bu işte. Yani kadınları eşit koşullarda görmedikleri için e, bunu o kontrolü sağlamak için, o baskıyı sağlamak için zaten kadınlara karşı şiddet uyguluyor erkekler. E, bu eğitim alanından, müfredattan, aileden tabii ki başlayacak. Yani öyle müstedata konsum tabii ki toplumsal cinsiyet eşitliği Çocuklara ve erkek çocuklarına ve kız çocuklarına bu öğreti verirsin tabii ki. Ama e, şiddet e, özel hayatının dışında yani o aile içerisinde olan işte mahrumiyettir, karı koca arasındaki ilişkidir demenin dışında bu bir toplumsal sorundur. Şiddet olduğu zaman artık bir toplumsaldır sorun olarak. Eğer bir şiddete uğruyorsa herhangi bir e, birey, yani mesela 6.284'te İstanbul Sözleşmesi bütün yasalarda aslında e, insan hakları olarak bundan bahseder. İşte, hiç kimse, kimse şiddet uygulanmasın der. Peki en çok şiddet uğrayan kesin neden kadınlar? Çünkü bu e, toplumda böyle bir verisi var. Kadın güçsüzdür, kadın bunları yapar bunları yapmazsa erkek bunlara karşı e, bir yaptırım getirebilir öğretisi olduğu için toplumsaldır sorun. En çok da o yüzden kadınlar ve çocuklar şiddete uğruyorlar. Yoksa her şiddete karşıyız tabii ki. Ama neden kadınlar daha çok şiddete uğruyor? İşte bu nedenden dolayı uğruyor. O yüzden de bunu korumak, kollamak ve şiddeti uğruyan e, kesimi korumak devletin görevidir. Yani önemli olan zaten bunun bu şiddetin ortaya çıkmayacağı bir toplum yaratmaktır, önlemektir bunu. Bunun önlemenin yolu da bu toplumsal Cinsiyet eşitliğini, kadın ve erkeğin eşitliğini sağlamaktır. Çünkü eşitlik ölçülebilen bir kavram. Yani işte vicdanlı olsun erkekler, adaletli olsun erkekler. E, ama bu ölçülebilen bir şey değil ki. Eşitlik ölçülebilen bir şey. Hemen baktığımızda eğitim alanında ne konumdayız? Çalışma hayatında ne konumdayız? Siyasette ne konumdayız? Hemen bütün eşitsizlikler ortaya çıkıyor zaten. Bu ölçülebilen bir şey olduğu için de o yüzden eşitlik diyoruz zaten. Evet tam konuşmak istediğim yerde kesiyorum ee, bir e, şarkı aramız var e, Feryal hazırladı bizim için. Bugün kadın şarkıları e, şarkımızın adı Woman. Cat Power'la e, Lana Del Rey söylüyor. Bu aslında bana Feryal'in öğrettiği bir e, şarkı. E, ilk o söylemişti bana bunu çalalım. Evet, Cat Power'la Lana Del Rey'den dinledik, Woman ee, ve biz meselemize geri dönüyoruz. Bu eşitlik konusunu konuşuyorduk ki çok önemli. Ee, sanıyorum işin e, günün sonunda karşımıza çıkan e, rakamlara baktığımızda aslında ne dediğimiz daha iyi anlaşılacak. E, kadın ve erkek e, yaşamda eşit mi? Rakamlar bize neyi söylüyor? Ee, i̇şte eşitlik ölçülebilir bir kavram dedik ya, 2020 yılının TÜİK e, araştırmalarına göre şöyle bir şey var. Ee, ev içiyle meşgul kadın biraz önce söylediğim gibi yüzde 55 rakamında. Yani ev içiyle meşgul denilen bu klasik ev kadının tabiri var ya, sadece kadınlar için kullanılıyor mesela. Erkeklerde bu sıfır. Böyle bir tanım yok erkekler için. Ev işiyle 5 kül tanımı sadece kadınlara ait ve yüzde 55.1 seviyesinde, erkeklerde sıfır. Eğitim ve öğretim alanında kadınlar yüzde 11.7 iken erkekler yüzde Emekli denilerek e, işsiz sayılan kesim kadınlarda yüzde 5.8, erkeklerde yüzde yani yine erkekler emekli olabilmiş. Çalışma hayatına bir şekilde katılabilmiş. Sürdürebilmiş yani çalışması. Sürdürebilmiş. Ee, okuma yazma oranı 15 yaş üzeri hiç bilmeyen kesim kadınlarda %84.3 Bilenler 84 o %16 bilmiyor değil mi? Evet %16'sı bilmiyor. Şimdi en iyi nok şeyde e, seçimlerde mesela e, nasıl durumda, siyasette nasıl diye baktığımızda ilk seçimler 1935 e, yılında gerçekleşiyor. Kadınlar aday olarak ilk defa e, 1935'te katılıyor. 1935'ten bu yana 12.416'ın milletvekilinden sadece 712 kadın. Yani %5.7'ye denk geliyor. Sadece 2015'te yüzde %14 14.73'e ilk defa böyle bir yükseklik görülmüş. O da sadece e, biletvekili seçimlerinde var. Yerel seçimlerde yine bu rakam yüzde 2 oranlarına kadar düşmüş. E, bütün bunlara baktığımızda dünya genelinde bakıyoruz. Türkiye eşitlik konusunda da dünyada yüzde 130. sırada, 153. sırada. Orada yine gerilerdeyiz. Burada e, şunu görüyoruz, e, işte bu eşlisizliğin ne kadar ölçülebildiğini görüyoruz. En iyi noktada şöyle görülüyor gibi oluyor sağlık noktasında. Çünkü bu e, emek harcanan ve hizmet gerektiren, e, daha böyle e, işte yumuşak olsun, daha güzel bir denilen işlerin başında işte bu sağlık sektörü geliyor. Kadınlara daha çok yakıştırılıyor, e, öğretmenler öyle. Sağlıkta en çok kadınlar iyi görünüyormuş gibi görünüyor ama e, hem sağlığa ulaşma noktasında hem de e, çalışma noktasında. Ama orada da böyle bir şey vurgusu var hep. Annelik, gebelik, anne sağlığı, gebelerin sağlığı. Şey, cinsiyet temelli bir tercih var yine orada da. Yani üreme sağlığı noktasında mesela kadınlar daha çok sağlığa ulaşılabiliyor. Yine o annelik vakt Çalışma koşullarında da e, kadınlar çok iyiler. İşte bu pandemi döneminde görmedik mi o televizyon programlarında devamlı çıkan e, doktorların büyük bir çoğunu kadın e, doktorlardı. Yani hep o erkeklerin e, çıktığı o, e, konuşma ve açık oturumlarda artık böyle gözümüz, gönlümüz yüzümüz açıldı, gözümüz açıldı. Yani güzel, güzel kadınlar. E, gördük. Çünkü burada bir e, işte sağlık sektöründe bir teşvik var kadınlara yönelik. Ve ne kadar da güzel bir başarıyla e, bu işi yürütüyorlar. E, orada da bir takım e, işte e, dekan olmaya geldiğinde ya da bir e, baş olmaya geldiğinde yine önleri kesilebiliyor. Ama en iyi noktada bile e, işte o annelik e, işte hizmet sektörü e, daha çok vurgulanıyor ve dayatılıyor yine burada da. Ee, yine uğraşılıp bu eşitsizlikleri yine bir noktaya getirmek gerekiyor. Yani e, eşitliğe baktığımızda, eşitsizliklere baktığımızda bunun çözümü de ortaya çıkıyor zaten. O yüzden de e, eşitlik ve özgürlük üzerinde çok duruyoruz kadın mücadelesinde. Evet bu karar meselesi bence çok hani, kritik bir sözcük. Kadın kendiyle ilgili karar almak istediğinde çoğu zaman şiddete uğruyor. Kadın karar verici olduğunda e, tepesine cam bir tavan e, koyuluyor. Bu karar mekanizmasında kadının çok yerinin olmadığını düşünüyor bazı erkekler anladığım kadarıyla. E, tabii birçok e, istatistikte kadın çok geride olduğunu görüyoruz. E, mesela ekonomide Türkiye dünyanın döndüğü yer döndüğü alan aslında e, ekonomi. E, CEO'lara baktığımızda, yöneticilere baktığımızda kadın oranının belki siyasetten daha da düşük olduğunu e, görüyoruz maalesef. E, bunu Covid-19 döneminde de gördük. Uğur Şahin'in e, fotoğrafı bir ekonomi dergisinin kapağındayken eminim aynı şekilde emek gösteren e, kadın bilim insanının e, fotoğrafı yoktu. Ve bununla e, ilgili de e, çok e, tepki de e, almıştı e, diye hatırlıyorum. E, bunlar da e, böyle notlar bu yılın notları sanıyorum. Özlem evet, sürecinin evet. fotoğrafı. Ve yoktu orada. Ee, yine kadın bilim insanları Türkiye'de çok e, savunucu oldular. Özellikle aşık konusunda savunucu oldular. Fakat özellikle kadınlık konusundan şöyle giyindin, böyle giyindin, kapa çeneni diye de çok e, bu da şiddet tabii. E, şiddet evet. de gördüler. Aslında hani bu, bunlar da e, biraz e, durumu e, ortaya koyan sonuçlardı diye düşünüyorum. Mesela milletvekillerinde hep kadın sayısı belediye başkanlığına göre bence daha çok oluyor oran olarak. Hani milletin vekili yine olabilir kadın ama başkan noktasında kadını çok görmek istemiyorlar bir ilçenin yani aslında o ilçeyi o ili o kadına emanet etmek demektir belediye başkanı olması. Burada mesela oranlar daha düşük olduğunu görüyoruz ama tabii hani çok kadında belediye başkanlığını layıkıyla yaptı. Ya, ee, tabii çok güzel yaparız şimdi. Kadınlar koşturuyorlar mi? seçimlerde. Kadın kollara <gülüyor> bilmem ne Ondan sonra seçilmeye geldiğinde işte o kadınları seçilemeyecek yerlere koyuyorlar. Seçilecek yerlere koyması önemli kadınların. Evet. Yani öyle kota, işte şöyle kota koydum böyle bir ayrımcılık değil. Aynı şekilde erkeklerle beraber eşit koşullarda ve eşit sayılarda kadınlar ortaya çıkmalıdır. Seçimler böyle olmalıdır. 100'de 15 kota koydum yüzde yani lütufmuş gibi değil. Ee, yapabilecek ve ehil kim yapabiliyorsa o. Yani önüne şey konmayacak, engel konmayacak. Ee, o işi en iyi yapabilecek olan e, erkekler kadar kadınlar da var. Ama orada bir şey konuyor işte engel konduğu için de kadınlar e, o fırsatı yakalayamıyorlar. Fırsat eşitliği çok önemli. Evet e, şunu görüyoruz mesela aslında her alanda bunu görüyoruz e, edebiyattan bir örnek vereyim e, şiir jürileri şiir biraz erkek şair e, işi gibi görülüyor hala. Türkçe'de e, şiir jürilerine baktığımızda erkekler yani yüzde doksanlar oranında ezici e, olarak fazlalar. Mesela o yarışmaları düzenleyenlere ben soruyorum e, neden bu şekilde erkek kadın oranı diye e, işte yetkinliği olan erkekler diye cevap veriyorlar. Halbuki bence böyle bir şey yok. Onlara da söylediğim cevap şu. E, yani eski Türkler'deki gibi adına kahramanlık mı yapıp adını alması lazım bu kadın. Ne bekliyorsunuz? Belki siyasette de, ekonomide de durum bu. İcra kurullarında kadın sayısı çok az. E, evet. Burada cinsiyet kotasını tabii hani e, ama... %15'ler değil çok daha yüksek cinsiyet kotalarının e, zorunu olması gerekiyor. Bunu kadın kotası da demiyoruz. E, çünkü evet. hep söylüyorum ben cinsiyet kotası değil Biz erkeklerin de hakkını koruruz sayıları düşerse. <gülüyor> Ondan dolayı cinsiyet kotasını tabii ki biz <gülüyor> kadınlar istiyoruz <gülüyor> diye düşünüyorum. Bir de şu son dönemde e, çok iyi oldu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma e, hedefleri konuşuluyor. Çünkü hep gelişmekte olan ülkeyiz fakat gelişmiş ülkenin ülke olmanın artık e, kriteri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine de karşılık vermek. Tabii sadece bu yenilenebilir e, enerjiyle bitmiyor. Toplumsal cinsiyet de bunun bir parçası. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? hep söylediğimiz şey bu. Toplumsal e, cinsiyet eşitliği sağlanarak e, yol alınacak. Şimdi e, hem ekonomide hem e, doğa korumasında. Toplumsal her türlü olayda e, kadınlar şunun sözü var ve eylemleri var. E, şimdi dünyada bu kadar olumsuzluklara, bu kadar eşitsizliklere rağmen e, kadınlar bir mücadele içerisinde yani farklı coğrafyalarda yaşıyor bile olsak o e, Aynı temelde birleşebiliyoruz kadınlarla. O yüzden eşitlik, özgürlük diyoruz. Örneğin Afganistan'da e, kadınlar için özgürlük Taliban rejimine karşı işte istediğini giyebilmek, layık bir şekilde yaşayıp yanında bir erkek olmadan dışarıya çıkabilmek demek. Suudi Arabistan'da araba kullanıyor olabilmek demek. İspanya'da, Avustralya'da e, tecavüzün suç olarak yasalara girmesi demek. İşte İzlanda'da eşit bir eşit işe eşit ücret demek. Ee, Türkiye'de işte arkasına bakmadan yürüyebilmek, ölmemek demek, şiddete uğra, uğramamak demek. Yani bütün dünya genelinde de. kadınlar bir e, mücadele içerisindeler. Hep bu mücadele için işte eşitlik ve özgürlük mücadelesini devam ettirmek için işte e, bir iklim olayı oluyor. E, kendi topraklarını korumak için ortaya çıkan en önde yine kadınlar oluyor. Şu an Türkiye'de de, dünyada da ama ilk temizde hakikaten çok gözde görülür şekilde bir kadın hareketinin e, yükselişi var. E, Tüm bu olumsuzluklara karşı kadınlar sokakta, kadınlar eylemlerde, kadınlar iş yerlerinde örgütleniyorlar, iş, kadın meclislerini kuruyorlar, örgütlenme haklarını e, sağlamaya çalışıyorlar bütün saldırılarına rağmen. Artık yavaş yavaş bir bilinçlenme oluştu toplumda da. Yani ben e, ve biz e, platform olarak umutsuz değiliz. Yani sadece öfke ve e, isyan değil bu söylediklerimiz. Aynı zamanda da çözüm yolları da getiriyoruz. Çözümünü biliyoruz bu iş. Yani bir şey eleştirirken onunla ilgili çözüm hastanesi de getiriyoruz. E, karın örgütlenmeleri öğrendi artık bunun yolunu. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ee, ve bu e, eşitsizliklere karşı, bu saldırılara karşı da e, ne yapılırsa da bunun sonucunu alırız biliyoruz. Tek e, yapmamız gereken şey işte kol kola girip e, bu örgütlenmeyi büyütmek. Şu andaki Türkiye'deki en büyük muhalefet yapan iklimiyle, ekonomisiyle, e, krizleriyle, şiddetiyle ilgili bir şeyler söyleyen hep kadın örgütlenmesi ve kadın hareketi. Bunu da görmek gerekiyor. Toplumda da bu değişim var. Ee, yani bu eşitsizliklerden bahsederken e, bu böyle tarihsel bir gelişim de, e, geldi bu zamana kadar ama yine de o toplumda o değişimi de, olumlu yöndeki değişimi de görüyoruz. Bakmayın çok fazla ortaya e, çıkamadığı zamanlar olabiliyor. Bu kadar baskı ve ilgileniyor. Hani nefes alamama, bir e, şeyler söyleyememeden dolayı bir e, fırsat bulamayabiliyor insanlar ama biz bunu toplumda görüyoruz. Artık toplumda e, ortamın değiştiğini, kadının bir yere geldiğini e, görüyor. Birçok baba artık kız çocuklarını okutmak için e, şehir değiştiriyor. E, gideyim de büyük şehire aman kızımı okutayım e, bir ekmek fıstım babalar var onlar da erkekler. E, artık yavaş yavaş özellikle genç kesimde bunun farkına varan kadınla erkeğin birlikte çalışarak, birlikte üreterek, birlikte ortak bir paylaşımda e, yaşaması gerektiğini söyleyen bir, bir sürü genç erkeklerimiz var. O yüzden de o toplumun gelişimini e, olumlu yönde de görmek gerekiyor. Ve umutsuzluğa kapılmadan da bu mücadeleyi devam etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. E, Bunu yollarında biliyoruz. Evet. E, kadın örgütlenmesinin en güzel örneklerinden kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Kadın meclislerini son bölümümüzü oraya ayırdık. Onu konuşacağız. <gülüyor> Ama hemen bir e, şarkı arası veriyorum. Hindi Zahra'dan Beautiful Tango. Evet. Hindi Zahra'dan dinledik. Beautiful Tango. Seçimin çok için çok teşekkürler. Siz de evet, hoşunuza gitti, değil mi? Harika. gidemeyecek gibi değil ki. <gülüyor> aile. Teşekkürler. Ee, şimdi e, kadın cinayetlerini durduracağız. Kadın meclislerinin biraz e, hikayesini dinleyeceğiz. E, sizin mücadele arkadaşınız, benim meslektaşım, sevgili Gülsün bir e, yerde bir konuşmasında duymuştum. Ben şunu diyordu. İnsanlık bir yandan Mars'ta hayat bulmaya çalışıyor ama yeryüzünde de kadınları yaşatmaya çalışıyor diyordu. Aynen. Gerçekten böyle bir dilema var insanlıkta. E, kadın cinayetlerini durduracağız durduracağız platformu. ardından yanına kadın meclisleri de geldi bu işin hikayesi nasıl Ben bilmiyorum 2010 yılında bu müneverkara bulutun cinayetinden sonra o müneverkara bulutun cinayeti bir toplumda bir tepkiyle karşılandı kötü bir her ölüm kötü ama o ailenin failin ailesini güçlü olması işte zengin bir aile olması ee, biraz böyle bir güçsüzlük e, mağdurun ailesine karşı bir e, bir hava vardı öyle bir hava vardı ve e, basında olsun e, medyada olsun böyle bir magazinsel bir şey olarak verilmeye başlandı dikkat çekmeye başlandı ve bu, o zamana kadar da bütün o kadın cinayetleri e, böyle işte cinayet geçirdi öldü, kıskandırdı öldü, ösrü adete e, bağlanarak veriliyordu o haberler. Böyle ikinci, üçüncü sayfalarda bir magazinsel bir olay gibi veriliyordu. E, halbuki bu kadınlar sırf kadın oldukları için e, öldürülüyordu erkekler tarafından. Bunun tespitiyle birlikte 2010 yılında kadını da kadın cihazını durduracağız e, diyerek yola çıkıldı. E, ondan sonra tabii bakıldı bir veriye ihtiyacımız var Yani bu kadınlar kim tarafından öldürülüyor, nerede öldürülüyor, hangi bahanelerle öldürülüyor. İçişleri Bakanlığı'na ve Aile Bakanlığı'na müracaat edildi. Böyle bir verimiz yok bizim dendi. Çünkü kadın cinayeti terimini bile kullanmıyorlardı. Normal bir sıradan cinayet vakası olarak görülüyordu. Dolayısıyla da biz bunu görev ve 2010 yılından beri her ay düzenli olarak e, kadın cinayetleri verileri tutuyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kadınlar nereden, nasıl, kim tarafından, hangi bahanelerle, öldürüyle ilgili isim isim o kadınların hikayeleri birlikte e, kamuoyuyla paylaşıyoruz. İşte son iki yıldır da artık İşleri Bakanlığı da bizim verilerimizle biraz farklılık olsa da e, kadın cinayeti olduğunu kabul etti ve artık onlar da verilerini paylaşmaya başlıyor. Kadın Cuma Etkilerini Düzeltme olmuş 2010 yılından beri çalışmalar içerisinde davaları takip ediyor ve öznesi aileler ve şiddet uyan kadınlar olarak başladı ve ailelerle ve şiddet uyan kadınlarla beraber yürüyoruz bu yolda davaları takip ediyoruz davas komitemizle müdahil olabiliyoruz davalara. Avukatlar komitemiz var. Avukatlarımız da gönüllü olarak bu davaları takip ediyor. Verilerimizi veriyoruz. Danışma hattımız var. Oraya başvuran kadınları yönlendiriyoruz dağıtmaları gerektiğiyle ilgili. Hiçbir yol bulamazlarsa da biz davalarına müdahil oluyoruz zaten. Kamuoyu oluşturuyoruz. Görevini yapması gereken devlet yetkililerine de görevlerini yapmaları ile ilgili bir baskı oluşturuyoruz. 2017 yılında da kadın cinayetlerini durduracağız platformu olarak da bu kıyafetme karışma eylemiyle birlikte orada büyük bir kesim toplanmıştı. Orada bir konuşmalarda ve ortak kararlarda da bir kadın meclisi kuralım. O kadın meclisinde de demokratik bir ortamlar içerisinde tartışıp nasıl bir yol seçelim, nasıl bir e, ilerleme kaydedelim diye de aynı zamanda de kadın meclisini kurduk 2017 yılında da. Her kesimden e, kadınlar var. Hiçbir ayrım bu konuda yapmıyoruz. Siyasi, görüş, e, etnik, e, köken, e, kapalı, açık, hangi e, stüdyo olduğu hiç önemli değil. Kadın olması yeterli bizim için. Tüm kadınlara açık bu meclislerimiz ve platformumuz. Orada e, toplantılarımızda herkesin söz sahibi e, olarak e, söyleyebileceği, ifade edebileceği imkanlar tanıyoruz ve ortak kararlar, çoğunluk kararıyla da yolumuza devam ediyoruz. Peki. Bir kadın diyelim ki kadın cinayetlerini durduracağız platformuna e, üye olmak istedi. İnternetten mi üye olabiliyor yoksa yani İntern, herhalde internetten internetten ve sayfamızdan da üye olabiliyor Bir de bizim e, telefon numaramız var 0212 912 42 43 oraya da arayabilir o bizim danışma hattımızdır e, oraya da başvurabilir ben oradan da zaten e, seve seve Birlikte yürümeye başlarız. Ee, bir şey daha sormak istiyorum. Şiddete uğrayan kadın, ee, bir telefon hattından bahsettiniz. Ee, hı hı. Şiddete uğrayan kadınlar arayabiliyor diye. Ee, bu telefon hattı nedir? Ee, nasıl bir destek veriliyor? Ee, bunu da merak ediyorum. Şimdi kadınlar şiddete uğradığında Bizeyli e, 53 arayabilir, Ristekten arayabilir, en yakındaki karakola e, gidebilir, savcılıklara gidebilir, kaybakanlıklara, jandarmaya, e, aile bakanlığına e, bunlara gidip şi e, şikayette bulunabilir. Kadın örgütlerini arayabilir. Bizim bu danışma hattımızı arayabilir. 0-212-912-43'ü. Bizi aradıkları da ee, biz onlara bir yol e, haritası çiziyoruz. Şuraya gidebilirsin, şöyle yapabilirsin gibi. Çünkü e, barolar da her şehrin e, barosu da oradaki kadın hakları ile ilgili bölümde e, ücretsiz e, avukatlık hizmetleri de verebiliyorlar. İşte baroya başvurabilirsin, şuraya gidebilirsin, buraya gidebilirsin gibi bir yönlendirme yapıyoruz. Ve biz bunu ondan sonra da takip ediyoruz. Yani o e, büyüyen bir e, işte mücadelenin e, sonucunu da alıyoruz orada. Yani bir karakola gittiğinde kadın e, biz aradığımızda bu e, kadının e, davasını biz takip ediyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız, platformu takip ediyor dendiğinde daha iyi bir e, ilgiyle karşılandığını görüyoruz. Sahip çıkma var, yalnız olmama var orada. E, eğer bütün her şeye başvurup da bir şey yapamıyorsa da e, çok e, yani beceremediyse bu işi yet, yetemediyse biz devreye giriyoruz, avukatlarımız devreye giriyor ve o kadının davasını takip ediyoruz. Ee, keşke bütün avukatlarımız çok geniş olsa da bütün davaları takip edebilsek. Ama bize başvuran kadınları asla yalnız bırakmıyoruz. O asla yalnız yürümeyeceksin e, derken gerçekten onu sahalarda e, somut olarak yaşıyoruz, ailelerle birlikte. O e, bir şiddete uğrayıp bir zarar gördüyse o e, kadın arkadaşımız adaletli ve onarıcı bir ceza verilmesi için mücadele ediyoruz. E, bütün e, illerde, adliyelerdeyiz. E, kadın meclisleri olarak e, Türkiye'de 81 ile hedefliyoruz. Şu anda e, 71 ilde örgütlü olarak varız. E, oradaki bütün arkadaşlarımız e, koşturuyorlar e, mücadeleyle ilgili. E, dava takiplerimizde bulunuyoruz. Bütün adliyelerdeyiz. Dava Kadın davaları diye bir hesabımız var. Oradan da her ay nerelerde hangi davalar var, hangi şehirlerde, saat kaçta var onunla ilgili bilgiler veriyoruz. Dışarıdan arkadaşlar, kadın arkadaşlar da destekleyebilir, her kadın gidebilir. Ama biz de müdahil olarak, örgütsel olarak bu davaları takip ediyoruz. Evet davaları takip etmek e, çok önemli. Ben mesela çalışırken bir dava varsa örneğin Şule Çet davası çok e, takip edilmişti biliyorsunuz. E, Şule Çet davasına hem çalışıyordum hem de bir gözümle takip edip e, RT'lenecekleri RT'liyordum. E, burada hani o konuşmaları ifşa etmek bence çok önemli bir ifşa idi. İfşa görevi yapıldı. E, yani... E, ifşa ettiğimizde aslında hani e, olayın e, ne kadar korkunç olduğu daha da ortaya çıkıyor çünkü hani bir e, öldürüldü e, haberi birkaç dakikalık bir haber ve ardından tabii insanlar da unutuyorlar. Ama burada davanın takip edilip o konuşmaların ifşa edilmesi bence asıl farkındalığı yaratacak da durumdur diye düşünüyorum. Kesinlikle mesela şu Reşet davası kapatılıp sonradan kadın mücadelesiyle bizim platformumuzun kadın mesleğinin mücadelesiyle tekrar açılmış ve intihar olmadığı, cinayet olduğu ortaya çıkmış bir Davadır, elbette bir davadır. Onun babası ile beraber İsmail Abi ile beraber hep o eylemlerde bize destek gösterdi. İntihar etti diye kapatılmış bir davaydı o. O kadar çok şüpheli ölüm var ki şimdi bir biz ayrıca bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi geçen yıl 2020 ile 25 Kasım 2020 ile bu seneki 2021 25 Kasım'a kadar 280 kadın cinayeti. 200 şüpheli kadın ölümü var bizim verilerimizde. Yani neredeyse yarısından fazla şüpheli kadın ölümleri var. Şüpheli kadın ölümü ne? İşte bu kadın cinayetlerinin üstünü kapatma adeta. Gerçekten cinayet mi, doğal ölüm mü, intihar mı, olup olmadığı tespit edilememiş. Kadın cinayetlerine şüpheli kadın ölümleri diyoruz. Şimdi biz bunu ayrıca tutmaya başladık. E, verilerimize artık onu da katmaya başladık. Şu belikanın ölümlerini ayrıca e, tutuyoruz verilerini. Şimdi intihar sütü verilerek kapatılıyor. İşte balkondan atladığı, balkondan düştüğü ya da atladı, intihar ettiği söylenirken e, tekrar devreye girdiğimizde ve bu ayrıntılı bir şekilde araştırılması sağlandığında e, onun e, işte öldürülüp attığı bunu tespit et, ettiğimiz birçok dava aldık ama da de yansıdı bu. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'nin önemi zaten yine burada da ortaya çıkıyor. İstanbul Sözleşmesi işte, e, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla önle. Bunun önleme e, noktası kadını güçlendirmekten ve eşit koşullara getirmekten geçiyor diyor. Eğer bu aşamaya gelene kadar hani o zamana ihtiyacın olabilir bir kere de hemen hopadanak birinde olmayabilir bu ama eğer kadın tehdit altındaysa da bunu kendi kaldımlarına koru diyor işte 6184'ün önemi burada ortaya çıkıyor. Çünkü etkin uygulandığında kadınlar kurtuluyor. Biz bunu sağlarda görüyoruz, ellerimizde, gözlerimizde. Eğer diyor hani her şeye rağmen, iyi niyetine rağmen koruyamadıysan da bir kadın zarar gördüyse de bunu adaletli bir şekilde, etkin bir şekilde koşturma ve soruşturma yaparak adaleti ceza ver diyor. Şimdi etkin soruşturma ve yapamazsan nasıl o adaleti e, cezayı vereceksin ki tam aksine bir cezasızlık var işte indirimler var e, haksız tahrik indirimleri dolayısıyla e, birçok erkeğe verilen e, gözde görülür şekilde indirimler olmasına rağmen adaletten zaten bahsedemiyoruz Heh, zaten bahsedemiyoruz şimdi yeterli bir kovuşturma soruşturma olup adalet sağlanması gerekirken bu kovuşturma ve soruşturma olmadığı için şüpheli kalıyor kadınların ölümü yani neden şüpheli diyoruz? Çünkü biz o ailelerle diyalog kurduğumuzda mutlaka o kadının geçmişinde bir e, şiddet e, olayı olduğu da ortaya çıkabiliyor. Şiddet altında oluyor, şiddet uğruyor, şikayetleri var. İşte komşularıyla görüştebilir, ailesiyle görüştebilir. Ya yani şöyle bir şey oluyor. E, kadının e, camdan kendisi atladığı söylenirken işte o camda bir el izi, parmak izi bile yok. İşte şuraya şekli öyle ortaya çıktı. Bizim baskılarımız sonucunda adli tıpın raporunda. Yani parmak izi bile yok, dosya kapanıyor. Hani intihar mı intihar işte bir mesajını yakalıyor kadının. İşte e, seni Allah'a emanet ediyorum bir mesaj mesela. Aa, demek ki diyor işte veda etmiş, intihar etmiş diye dosyalar kapanıyor. Şimdi biz ayrıca tekrar bunun mücadelesini veriyoruz. Hem davaları takip ediyoruz hem o şüpheli kalan kadın ölümün açar çıksın. Gerçek açar çıksın diyoruz. Yani cinayet mi, intihar mı, doğal ölüm mü? Yani bu genç kadınlar neden ölüyor durup dururken? Ee, yani mutlaka şüphelik kalıyor ve çok yükseldi bu şüpheli kadın ölümleri yani 200 e, şüpheli kadın ölüm. Bu kadınlar da hayatını kaybetti yani 280 kadının yanını bu 200 kadın da hayatını kaybetti. Evet. Çok teşekkür ederiz Nurşen Hanım. Ee, özellikle son bölümde hepimizin içini acıtan çürleçet davasına da değinmiş olduk. Ee, evet, biz programa işte. başlarken size söylemiştim yarım saatimiz daha olsun diyeceğiz. Ee, <gülüyor> sonuna geldik. Evet. Ee, tam sonunda hem size teşekkür ediyoruz hem de e, katkıları da sosyal medyada takip ediyorum ben. E, sevgili Buket Hüsner'ın sorusunu bence herkese sorup kapatalım diye düşünüyorum. E, kadının Kadının insan hakları ülkemizde ne yazık ki hala kadının yaşam hakları düzeyinde bir mücadele olarak devam ediyor. Utanması gerekenler seyrediyor, kadınlar ölüyor, üzülüyor ve üstelik hep suçlanıyor. Kadın katillerini cezasız bırakanlar kadınlar değil, kim onlar? Bence herkese soralım bu soruyu kapatırken diye düşünüyorum. Evet, görevlerini yapmayanlar. Evet. Yani şöyle yapalım, bir yanlışlık varsa e, bu işte ve buna inanıyorsak, bir yanlışlık var bu işte deyip bu eşitsizliğe, ezilme ilişkisine itiraz etmek gerekiyor. Yani sorgulamak gerekiyor, sessiz kalmamak gerekiyor. Bize rağmen alınan kararlara bilgiyle itiraz etmek gerekiyor. Ee, kadın mücadelesine ne yapılması gerekiyorsa, kimin ne kadar katkısı olabiliyorsa o katkıyı sağlaması gerekiyor. Yani şiddete uğrayan kadınların bizlere ulaşmasını sağlamak, kadının gideceği yerinin olmasını bilmesi en önemli şeylerden biri oluyor. Ve bunu yaparken de kadını yargılamadan yapmak gerekiyor. Çok doğru. Çok doğru mesajlarla bitiriyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz böyle bir randevu alıyoruz. Ben, ben de alıyoruz. teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederim. 2022-25-26 Kasım'da e, yine aynı hafta görüşmek üzere diye randevumuzu alıp devam teşekkür ediyoruz. Dilelim evet, ki evet. bir mucize olsun. E, daha... E, Hoş bir e, tabloyu konuşabilelim, e, bu kadar dertli olmayalım diye de dileğimizi e, artık evrene gönderiyoruz herhalde veya karar vericilere gönderiyoruz. Eşit evet. ve özgür yaşayacak Eşikten, kadınlar. Evet. evet, tabii kadın mücadelesi bunu getirecektir zaten. Son Yarın şarkı... Kadıköy'deyiz. Yarın Kadıköy'de eylemimiz var kadın meclileri olarak. Bütün kadınlara da e, bekliyoruz bütün kadınları çok teşekkürler ee, son şarkımız Liyan Havas'tan Say Little Prayer ee, çok teşekkürler Nurşan Hanım tekrar ee, Feryal'cığım sana da şarkılardaki desteğin için çok teşekkürler haftaya görüşmek teşekkürler. üzere çok keyifliydi sağ olun Önce sağ ol. hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.